Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vesallallahu ve sellem ala seydina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a yürüüşü konuşuyoruz. Allah'a yürümenin kuralları var, farzlar var, nafileler var dedik. Buradaki hedef tam olarak Allah'ın rızasına kavuşmaktır. Yolun sonu Allah'ın cennetidir. Havzi Kevser'dir. Cehennemden kurtuluştur dedik. Yalnız bu yürüyüşün Allah'a yürüyüşün kuralları var. Kurallarına uyulmadığı zaman mümin insan olduğun için yoldasındır ama yol alamazsın. Lastiği patlak bir araç gibi olursun. Trafik kuralına ters hareket ettiğin için ceza yersin. Bu sebeple Müslüman Allah'a gittiği yolda hatasız olmaya çalışır. Hata ederse acil servise girer. Bunun adı tövbedir. Tövbe nereden bağlantı kuruyor? Onu izah ediyoruz. Allah'a yürüyüş esnasında şeytanın insana musallat olup o esnada başına açacağı en büyük sıkıntılardan birisi yolun bitmeyeceğine, yakıtının yetmeyeceğine, uykusunun geleceğine zanneden böyle hayale kapılmış birisi durumuna düşmektir. Buna biz Allah'tan umut kesmek diyoruz. Allah'tan umut kesmek, yani Allah'ın rahmetinin, yardımının, kurtarıcılığının, vaatlerinin yetişmeyeceğini, beni kurtarmayacağını zannetmem, Allah'ın rahmetinden umut kesmemdir. Kebair günahlardan birisidir bu. Cahiliye kalıntılarındandır. Ne? Allah'ın rahmetinin şu veya bu insanı kurtarmayacağını zannetmek. Bir şoför hem yol gidiyor hem de bu yol bitmez. Boşuna gidiyoruz düşünüyor. Şofora da yazık, yolcularına da yazık onun. Aynı şekilde cehennem bizim nasibimize düşmüştür. Cennet bize gelmez. Zanneden mümin de kebair günahlardan işlemektedir. Ancak kafire layık bir şeyi mümin kendisine layık gibi görmektedir. Bu bir hatadır. Unutmuyoruz, Allah'ın rahmetinden yardımından, kulunu kurtaracağından, hastaya şifa vereceğinden, ümmeti Muhammed'i düzelteceğinden, kötülüklerin bir gün kalkabileceğinden, umutsuz olmak, a. kebair günahlardan bir günahtır. İçki gibi, kumar gibi, zina gibi. b. bu, Kur'an-ı Kerim'imizde, biraz sonra ayetlerde göreceğiz, hadislerde göreceğiz, kafirlere ait bir hastalıktır diyor. Kafirlere ait bir hastalıktır. Onun için Allah'a yürüyüşümüzde başımıza gelebilecek en ağır sıkıntılardan birisi, yolda kalma riski taşıyan sıkıntılardan birisi Allah'tan umut kesmektir. Peki hangi noktada Allah'tan umut kesmem tehlikeli? Nerede Allah'a muhtaç orada yüzde yüz umut bağlamak zorundasın. Allah'a muhtaçsın nerede? Hastalıkta şifa istiyorsun. Orada rahmetine muhtaçsın. Nerede günahların affında orada muhtaçsın nerde müminler olarak sıkıntılardan kurtulmakta orada muhtaçsın fakirlikten kurtulmakta orada muhtaçsın amellerinin kabul olmasında orada muhtaçsın cennete girmekte havzı kevser'den içmekte muhtaçsın muhtaç olduğun her yerde Allah yeter seni affeder sana muhakkak yardım eder kolaylaştırır diye iman etmek zorundayız Nasıl? Boş ver. Olmasa da olur. Haşa deyip kafir oluyor insanlar. Aynı şekilde ah yetmez. Kurtaramam. Zannetmek de öbür taraftan tehlikeli bir hastalıktır. Pek çok Müslümanı şeytan becermiş. Bu hastalığa düşürmüştür. Ne yazık ki. Neden? Çünkü bir yandan küfre düşürmek için uğraşırken Öbür yandan iman ehli olduğu halde bir insanın rahmetle bağının kesilmesini istemektedir iblis. Bunu da bu mantıkla çok rahat yapabilmektedir. Şunu ayet ve hadislere geçmeden şunu bilmemiz gerekiyor. Neden insan Allah'ın rahmetinden umut keser? Çünkü Allah'ı tanımıyordur. Erhamurrahimin Allah'tır o onu bilmiyordur. Laf üstü böyle bir Allah inancı vardır. Veya Allah korkusunu gözünü kör edecek, umudunu söndürecek kadar yanlış anlamaktadır. Veya Allah'ın rahmetinden umudu kesilmişlerle oturup kalkmaktadır. Onların WhatsApp grubundadır. Veya İnsan bünyesinde bulunan acelecilik, sabırsızlık hastalığı onun bünyesinde vardır. Sabır nedir bilmiyordur. Veya dünyaya tapınmaktadır. Dünya onun kalbini kökten işgal etmiştir. E, dünya sevgisinin, bağımlılığının e, kalbini işgal ettiği bir insanın kalbinde Allah'a ait bir yer yok demektir. Böylece Allah'a bağlanacağı bir umudu da yoktur. Burada Allah'tan umut kesmenin en çok karşımıza çıktığı iki nokta görüyoruz. Bu iki nokta da çok acil olarak düzeltilmesi gereken hatadır. Birincisi hangi günah olursa olsun. Haşa Allah'ın oğlu var, kızı var, eşi var demek gibi bir günah bile olsa Tövbe eden için Allah'ın rahmeti hazırdır. Bu bir. Böyle inanmamak küfre doğru yürüyüştür. Allah'a doğru yürüyüşün aksine istikamette yürüyüştür. İki, müminin bireysel olarak veya toplumsal olarak başına gelen felaketlerde ölüme on saniye kala bile mümin yani ölümüne on saniye kala bile olsa mümin Allah'ın rahmeti ve yardımından umut kesmeyecek hayat böyle yaşanır Müslümanlık böyle ortaya çıkar öbür türlü Müslümanlık kendi kendine herkesin hayal ettiği bir şey olur gerçek olmaz Allah muhafaza buyursun şimdi ayetler ve hadisler üzerinden Allah'a yürürken Müslümanın ne kadar Allah'tan umut var olması gerektiğine dair örnekler görelim. Az Zümer suresinin 53, 54, 55, 56. ayetlerinde Allahu Teala mümin kullarına hitap ediyor. Kul ya ibadiyellezinen esrafu ala enfusihim. Ey kendilerine zulmeden, aşırılığa giden yani günahlar işleyip ateşe düşecek kullarım. Burada kullarım ifadesi Ya ibadi ey kullarım diye başlıyor bu ayet. Ey kullarım sözünden bir annenin evladına olan şefkatini anlıyoruz desek yetersizdir. Hayır, hayır, bu ondan da fazladır. Anne nedir? Allah'ın kuluna rahmetinin yanında anne nedir? Ya ibadi ey kullarım, ellezine öyle kullar ki esrafu ala enfusihim, kendi kendilerini ateşe atmışlar, aşırı gitmiş, zulmetmiş kullarım ifadesi. Ey sabahlara kadar namaz kılan kullarım dese biz diyecektik ki zaten sabaha kadar namaz kılana kulum diye hitap edecek Allahu Teala. Bunda bir sıkıntı yok. Ama aşırı gitmiş. Günah işlemiş. Cehenneme gireceği kesinleşmiş. Kullarım diyor. Demek ki günahlara rağmen kapısından kovmamış Allahu Teala. Bu en mühim nokta Bu mana ile ayeti dinleyeceğiz. Sonra da tövbeyi geciktirmenin ne kadar çirkin en azından bir iş olduğunu anlamış olacağız. Ya ibadiellezina asrafu ala enfusihim. Ey kendilerine zulmeden kullarım, aşırı giden kullarım. de ki onlara ey peygamber la taknutu min rahmatillah Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. <imdülüyor> İnne Allah yeğfirüzz-zunube cemi'a Muhakkak Allah bütün günahları affeder. <imdülüyor> İnnehu çünkü o Allah huvel rahim O Allah çok mağfiret eden ve çok rahmet eden bir Allah'tır. O, O'dur. Tamam mı kullarım? Bunu anladınız diyor adete Allah Celle Celaluhu anibu <gülüyor> ila Rabbinize dönün. Ve eslimu lehu ona teslim olun. Ey günahkar kullar yani. Allah'a teslim olun. Min qabli an azab Azap gelmeden. Tokmak kafana inince iş işten geçmiş olacak. Nedir tokmak? En büyük tokmak kalbin körelir, imanını kaybedersin, Allah sevgisini kaybedersin, Allah'a umudu kaybedersin. Bunlar ölümden beter şeyler. Bunlar zaten cehenneme gireceğinin garantileri olacaklar. Onun için azap gelmeden önce Rabbinize dönün, ona teslim olun. <gülüyor> azap geldikten sonra kimse size yardım etmez. Vatbeyou, ahşen ma unzili <Sessizlik> ilaykom min Rabbikum. Ey günahkar kullarım, şu sözlerin en güzeli size indiren Allah'ın kitabına uyun, vahye uyun. Min kablengi etiyekümül adabu bağteten. An sizin bir azap gelmeden Kur'an'a yönelin. Ve tümleyeşgurun. Hiç anlamazsınız sonra ne olduğunu en tekûle nefsün ya hasratâ alâ mâ ferrattu fî cembillâhi ve in kuntu Sonra oturur matem tutarsınız. Allah'ın tövbeye davetindeki fırsatı niye kaçırdım diye madem matem tutarsınız. Onun için şimdiki alaycı tavırlarınız, şimdiki eğlenceci vurdum duymaz tavırlarınızdan vazgeçin ey kullarım. Ey kullarım diye başlaması kabul edeceğim. Siz üzerinize düşeni yapın mesajı veriyor. Hecir suresinin 56. ayetine dönüyoruz. Günahkar hangi günah olursa olsun günahkar kullarına Allah mesaj gönderiyor. O men yaknatu min rahmeti rabbihi illallahu Rabbisinin rahmetinden, sapıklardan başka kim umutsuz kalır? Hicr suresinin 56. ayetinin sorusu bu. Allah soruyor. Eğer bir insan benim yatacak yerim yok, bu günahlardan kurtulamam diyorsa, kurtulmak istemediği için kurtul kurtulamıyordur. Suç işliyordur. Bir hoca, bir yazar, bir öğretmen, bağımlılıktan cinayete kadar, hangi suç olursa olsun, zinadan kumara kadar, faize kadar hangi günah olursa olsun, insanlara çaresizliği, artık cehennemden başka bunun bir şeyle temizlenmeyeceğini bunların Allah'a dönüşünü mümkün olmadığını anlatıyorsa, o sapıktır, sapıktır, sapıktır. Günahın tehlikeli olması, büyük olması, başka şey Allah'ın mağfiretinin önünde o günahın hacmi başka bir şeydir. Nedir ki? Hangi günah Allah'ın rahmetinden daha büyük olabilir? Oman yaknatu min rahmeti Rabbi illa dallun Sapıklardan başka Rabbinin rahmetinden kim umut keser? Yusuf suresinin 87. ayeti İnne la ye'asu min rahmillahi illa'l kavmul kafirun. Kafirlerden başkası Allah'tan gelecek umuttan kopmazlar. Ancak bunu kafirler yapar. Bir mümin günahı olursa olsun müminlik statüsünde bulunduğu halde ya ibadî ey kullarım denen mesajda onun da payı bulunduğunu bildiği halde mümin ancak günahın tadından kopmak istemediği için, o günahta beş kuruşluk menfaati bulunduğu için, siyaset yapıyor, ticaret yapıyor, bir şey yapıyor da ondan geçiniyor olduğu için günahından tövbe etmek istemiyordur. Ya da tövbe ettim diye kendi kendini kandırıp günaha devam ediyordur. Bunun ucunda ebedi cehennem demek olan kafirlik var. Ne'udhu billahi teala. Ankebut suresinin 23. ayetine dönüyoruz. Allahu Teala orada kafirlerden söz ederken veldinen kafarû <gülüyor> bi ayâtillâh Allah'ın ayetlerini yani Kur'an'ı yalanlayanlar, inkar edenler. velikâhi <gülüyor> Allah'la buluşacakları dirilme gününü inkar edenler. Ule <gülüyor> iki onlar yeisû mir rahmeti benim rahmetimden umut kesmiş insanlardırlar. وَاُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ elim. Onlar için korkunç bir azap vardır. Demek ki bir insan, Kur'an'a ne zaman dil uzatır? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne zaman dil uzatır? Allah'tan umut kestiği zaman. Allah'tan umut kesmişlerinde, hak ettiği tek şey, elim bir azaptır. Tirmizi'de, 3540 numaralı hadisi şerifi Enes İbni Malik radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın şöyle buyurduğunu bize söyledi. Yani Allah buyurdu, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu bize adeta tercüme etti. Buyurdu ki Allah: "Ey Adem oğlu, ey Adem oğlu İnsandan doğan herkese bu söz söyleniyor. Adem'in çocuklarından biriysen, hayvan değilsen, robot değilsen, cin değilsen, ey Adem'in çocuğu diye, dokuz ay annesinin karnında kalıp doğmuş bir insansan, sana söylüyor Allah, bana söylüyor, hepimize söylüyor. İnneke mâ de'avteni v'racevteni Sen bana umut bağladığın ve dua ettiğin sürece ne yapmıştın hangi günahtı demez seni affederim. Demek ki hangi günah önemli değil. Hangisi önemli? Allah'a el açmak, yalvarmak ve umut tutmak önemli. Ey Adem oğlu, işlediğin günahlar göklere kadar yükselecek çapa gelse bile benden af dilersen ne günah işlemiştin bakmadan seni affedeceğim. Ey Adem oğlu sen dünya hacminde hatalarla günahlarla bana geldiğinde eğer şirk koşmamışsan şirk yoksa putu İsa'yı Uzeyri demokrasiyi laikliği Allah'ın ortağı gibi inanmıyordu isen lat, uzza, menat tanrın değildiyse senin le eteytuke bi kurabihe mağfireten o işlediğin dünya çapı günah kadar mağfiretle seni karşılayacağım bu da Allah'ın sözü Celle Celaluhu trafikte işlenecek en büyük hata Allah'a yürüyüş trafiğinde nedir demiştik insanın Allah'tan umut kesmesidir. Umutsuzun alacağı yol yoktur. Bunu nereden söylüyoruz? Kur'an ayetlerinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerinden söylüyoruz. Yine Enes, radıyallahu anh Tirmizi'de 983 numaralı hadiste, İbn-i Mace'de 4261 numaralı hadis şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimize ait bir hatıra naklediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ölmek üzere olan hasta bir genci ziyarete gitti. Tabi olarak ziyaretinde ona nasılsın yavrum, nasıl hissediyorsun, sancın var mı gibi sorular sordu. Delikanlı dedi ki Vallahi ya Resulallah inni arjullah ve inni ehafu zunubim Ya Resulallah ben Allah'a büyük bir umut bağlıyorum. Ama günahlarımdan da çok korkuyorum. Ya Allah! İslam siyaseti, mümin tavrı. Allah'a büyük umut bağlıyorum. Günahlarımdan da çok korkuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o delikanlıya buyurdular ki, bir kulun kalbinde böyle bir noktada yani ölümle burun buruna geldiği bir noktada, bu iki şey birleşmez, eğer birleşirse Allah ona umduğunu verir. Ölümle burun buruna gelmiş birisi, şu kadar senelik günahlarını da düşünüyor, karşısında Allah'ın büyük mağfiretini ve rahmetini de düşünüyor. Umduğu Allah'ın rahmeti, korktuğu günahları, İkisi bir kalpte riskli bir günde buluştuğunda sonuç Allah'ın kulun umduğunu vermesidir. Buhari'de 6469. hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dinleyelim. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah her şeyi yarattığı gün rahmeti de yaratmıştı. O gün yani yarattığı zaman Allah o gün yüz rahmet yarattı. Bu yüz rahmetten 99 tanesini yanında bıraktı. Bir rahmeti de o yarattığı yüz rahmetten birini de mahlukatına gönderdi. Mahlukat kim? İnsanlar, hayvanlar, cinler ne varsa ne yarattıysa Allah yüz yaratılmış rahmetten bir tanesini bütün mahlukatına gönderdi kafir buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kafir şu geride kalan 99 rahmetin ne kadar büyük olduğunu bilseydi cennetten umutsuz olmazdı mümin de Cehennemin şiddetinin ne olduğunu bilse, hiçbir şekilde Allah'ın azabından kendisini güvende hissetmezdi. Yine Müslim'de 2752. hadisi tekrar Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan dinliyoruz. Buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah yüz rahmet yaratmıştır. Bunlardan bir tanesini cinlere, insanlara, hayvanlara, balıklara ve bütün mahlukata gönderdi. İnsanların aralarındaki, mahlukatın aralarındaki ilişkiler hep bu bir rahmetle oluyor. O bir rahmet, vahşi mahlukatın bile yavrusuna merhamet göstermesiyle sonuçlanıyor yani trilyonlarca canlıyı Allah bir rahmetiyle donattı analar çocuklarına o rahmetten onlara düşen payla Adem aleyhisselamdan beri ne kadar ana geldiyse o payla ilgi gösteriyor babalar öyle kedi yavrusunu öyle o rahmetten aldığı payla bir rahmet bölüşüldü kat rilyonlarca canlı arasında. Ama geri kalan 99 rahmetini Allah kıyamet günü mümin kullarında kullanmak için bıraktı. Elhamdülillah. Burada ne anlıyoruz? Allahu Teala'nın rahmeti rakamla Kilo ile, hacimle anlatılabilecek bir rahmet değildir. Gökler, yerler ifade edemez. Rakamlar sınırsız bir şekilde kullanıldığında, ölçüsü yok, son olmayan bir rakam kullanıldığında, Allah'ın ne kadar rahmeti olduğu ortaya çıkar. Allah'a şirk koşarak, putunu, lat-uzza'yı, kabilesini, ürkünü veya parasını, demokrasisini, şirkini, vesairesini Allah'ın imanına ortak yaparak ahirete giden hariç, bütün müminler için bu rahmet biiznillahü teala kullanılacak. Allah'ın vaadi bu şekildedir. Buradan net bir kural koyuyoruz. Şeytanın elindeki güçlü silahlardan birisi müminin tevbesinin işe yaramayacağını zannetmesidir. Bunun öbür adı Allah'ın rahmet ve mağfiretinden umut kesmektir. Bu şeytana verilebilecek en büyük destektir. Geçen senede yapmıştım da tövbemi bozmuştum diyemezsin. Geçen sene namaz kılmıştım bu sene de kılıyorsun. Geçen sene sen yemek yemiştin bu sene de yemek yiyorsun. Geçen sene La İlahe diye zikretmiştin bu sene de La İlahe İllallah diye zikrediyorsun. Sonu geliyor mu bunun? Hayır. Bu şu kadarı yeter denir mi? Hayır. Neden? İbadet bunlar çünkü. Tövbe de bir ibadet. E bozuldu. Namazın bozulunca onu tekrar kılmıyor musun? Namazın üçüncü rekatında abdestin yoktu zannettin. Gidip abdest alıp yenisin, yeniden kılmıyor musun namazı? Tövbe de öyle. Çünkü namaza ibadet deyen Allah. Buna da ibadet demiştir. Tevbenin kullanılamamasının ya da kıymetinin bilinememesinin en önemli nedenlerinden biri, şeytanın fiskos yapıp insanın kalbine. Bu yani, tövbe senin işin değil. Sen kim, tövbe kim, deyip güya beyefendilik, nezaket göstermesidir. Bunun tam anlamı şeytanın tuzağına düşmektir. Yüz kişiyi öldürmüş olana bile Allah'ın tövbe kapısı açık mıydı? Açıktı. Cennet gibi bir yerde Allahu Teala'nın emrine aykırı davranan babamız Adem Aleyhisselam'a tövbe kapısını Allah açtı mı? Açtı. Kime Allahu Teala iman ettiği halde Tövbe kapısını kapalı tuttu. Öyle bir örnek yok ki insanlıkta. Tövbe kapısını insanı yarattığı günden beri Allah'a açık tutuyor. İnsanlar o kapıya girmek istiyorlar veya istemiyorlar. Allah'a yürürken, hacca gitmek kadar, cuma namazına gitmek kadar, Kur'an okumak kadar güçlü cennet kazandıran, cehennemden kurtaran, Allah'ın rızasına ulaştıran silahlardan birisi tövbe silahıdır. İnne <Sessizlik> Allah yuhibbu't-tewwabîn. Allah tövbe edenleri seviyor. Sabredenleri sevdiği gibi, namaz kılanları sevdiği gibi Allah'ın sevgisini o belirleyebilir. E, tövbe edenleri sevdiğini söylüyor. Çünkü tövbe ibadettir. Nasıl cuma namazını kazaya bırakamıyorsun, tövbeyi de kazaya bırakmayacaksın. Böyle düşüneceksin. Nasıl cuma namazı olsa da olur, olmasa da olur diye abdestsiz laçka gidip kılmıyorsun. Aynı şekilde tövbeyi de olsa da olur, olmasa da olur diye yapmayacaksın. Şeytana güçlü bir destek vermiş olursun tövbenin ve umudun bir araya gelmesiyle karşımıza Allah'a hüsnü zan sahibi olmak kavramı çıkar yani mümin Allah hakkında iyi şeyler düşünüyor olması lazım eğer iyi şeyler düşünüyorsa ve bu düşüncesi gerçekse Allah en büyüktür Allahu Ekber böyle düşünüyor musun sen düşünüyor musun evet veya hayır deme teste devam ediyoruz Rabbimiz kendisini Allah kendisini gafur gaffar tevvab rahim latif kerim olarak tanıtıyor ne demek bunlar? Çok affeden, acıyan, merhamet eden Allah olarak tanıtıyor. Böyle düşünüyor musun Allah'ı sen? Yoksa senin işlediğin günahın, cürmün, ağırlığın, kapasiten, hayal gücün, haşa! Allahu Teala'nın Rahmetinden, mağfiretinden, lütfundan, ihsanından, kereminden daha büyük tür mü zannediyorsun? İşte bu zanlarda öyle olur mu? Haşa, öyle olur mu? Diyorsan o zaman tövbeyi ve umudu birleştirip ondan güçlü bir hamur üretmek zorundasın. Umudun seni tövbeye sevk edecek, tövbe umudunu güçlendirecek ve sen bu sayede Allah hakkında onun kendisini tanıttığı gibi samimi ve güçlü duyguların olduğunu meleklere ispat edeceksin Esma-ı Hüsna'yı saymak yetmez anlamlarını bilmek de yetmez o mantıkla Allah'a inandığın zaman yeter. Buna iman diyoruz. Bunun için, bir mümin, tevbeden umudunu kestiği zaman, yani etsem de kabul olmaz dediği zaman, Allah'ın rahmetinden umudunu kesmiş oluyor, affediciliğinden umudunu kesmiş oluyor, onun için buna, ancak kafirlerin yakalanabileceği büyük bir hastalık, kalp hastalığı ve kebair günahlardan biridir diyoruz. O zaman nasıl insanın kibre karşı, münafıklığa karşı, hesede karşı, riyaya karşı, kin ve nefrete karşı iç temizlik yap aksi takdirde cennet yokuşa hiç sürülmüş olur diyoruz mesela kibir olan cennete giremez kardeşim zerre kadar kibir varken kalbinde sen cennete giremezsin diyoruz çünkü kibir ağır bir kalp hastalığıdır ve öldürücüdür öldürücüdür öldürücü kalp hastalıklarındandır haset, kıskançlık öldürücü kalp hastalıklarındandır ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? haset yani bir müslümanı kıskanıp niye onda o var bende olsaydı demek ateşin odunu yiyip bitirdiği kül yaptığı gibi insanın sevaplarını yiyip bitirir buyuruyor öldürücü bir hastalık kanser türüdür tevbesizlik ki umutsuzluktan kaynaklanır bu da aynı şekilde bir kalp hastalığıdır, öldürücüdür. Çünkü bu şeytanın elinde iyi bir malzemedir. Bu sayede en iyimser ihtimalle tövbeyi geciktirir sana. Mesela der ki, e bu rezil filmlere, bu pis internet sayfalarına, bu kaldığın üniversite odasında ya da işte yurt odasında sen bulaştın, ee şimdi burada kalk iki rekat namaz kıl, ya bilgisayarın orada duruyor, güya sen burada tövbe edeceksin, ayıp be, bari bunu yapma, bu bir terbiyesizlik, o bilgisayarın artistinde senin girdiğin pis, rezil sayfalar duruyor hala, ee, ne kadar mütevazi düşünüyor, ne nazik, ne hijyenik fikirli insan, zannediyorsun, öyle değil Tam aksine, nerede baş kaldırdıysam orada boyun bükerim. Desin istiyor Allah. İblis ne diyor? Olmaz. Bu da bir saykısızlık Allah'a karşı. Öbüründen daha fena üstelik. Sen hani iki sene sonra evleneceksin ya. Evlenince zaten yeni bir hayata mecbur geçeceksin. O zaman muhteşem bir tövbe yaparsın. Hem Ramazan geliyor. Bir ay sonra Ramazan'da iyi bir tövbe yaparsın. Hem Umre'ye gidecektin ya orada melek olursun. Billahi'l-Azim Bu Ramazan'da da tövbe edemez. Evlenince de tövbe edemez. Umre'ye de gidince tövbe edemez. Gitse de. Neden? Çünkü ona şeytan erteleme sakızı verdi bir defa. O sakız hep çiğneyecek o. Ona bir defa Yapsan da olmaz zaten diye inandırdı. Bu inançtan o vazgeçemeyecek. Nerede Allah'a başkaldırdıysam, orada secdeye kapanırım, şeytanı tuş etmiş olurum, mağlup etmiş olurum, düşünmek gerekiyor. Burada neden insanlar Allah'tan umut keserler? Hem Kur'an'a inanıyorlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu ve bir sürü hadis-i şerifi var. Sadece bu hadisler değil. Bunların hak olduğuna inanıyorlar. Peki neden insanlar böyle bir imana rağmen umutsuz kalıyorlar? Veya De soruyu değiştireyim. Daha iyi yanlışılsın. Şeytan Müslümana çık İslam'dan. İnanma Kur'an'a diyemediğine göre onu diyebileceği kimselerden olmadığına göre o kişi nasıl becerip onu Allah'ın rahmetinden umutsuz bırakıyor? Cevap. Şeytan bunu yaparken tırnaklarını gözüne sokarak yapmıyor. Ayağını gıdıklayarak yapıyor. Eğer bunu tırmık gibi gözlerini insanın tırnaklarını gözlerine batırarak yapacak olsa, hançerini göğsüne batırarak yapacak olsa insan uyanır. Ben hem Kur'an'a inanıyorum, hem Allah kafirler gibi umudunuzu kesmeyin benden dedi, ne demek ben tövbe etmeyeceğim, umreyi bekleyeceğim, Ramazan'ı bekleyeceğim, ne demek bu ya? Der insan o zaman. Ne yapıyor biliyor musunuz? Göklerin terazisiyle, bakkalın terazisini karşılaştırıyor insan. Bir numaralı sıkıntı buradadır. Ne demek bu göklerin terazisi ile bakkal terazisini karşılaştırmak? Bu şu demektir. İnsan günahı nerede işliyor? İstanbul'un bir sokağında. Çünkü insan orada yaşıyor. O günaha ceza veren veya tövbe edince kul affeden Allah buradaki af sürecini İstanbul standartlarına göre yani dünya standartlarına göre yürütmüyor ki. Allah-u Teala'ya ait olan ölçüler kullanılıyor. Bir insan mesela annesine karşı bir suç işlediğinde anne bundan rencide oluyor, rahatsız oluyor, belki maddi zarar yapıyor, morali kırılıyor, bir sürü etkileniyor. Sonra gelip, evlat, annesine, affet beni anneciğim, dediğinde, annenin, e, benim tabağımı kırdın, kırılan tabağı elime batırdın, elim kanadı. Baban geldi akşam bana bağırdı. E şimdi, hala parmağımda yara bandı var, sabahtan beri de moralim kırık o yüzden ben işte filan yere gidecektim gidemedim şimdi geldin özür diliyorsun hele bugün git yarın gel derse haklı mı haklı neden sen özür diliyorsun ama karşı tarafın kayıpları var bu kayıpları bir kısmını tazmin bile edemezsin morali kırıldı nasıl tazmin edeceksin ona tazminatı yok bunun hadi kırılan bardağın yenisini aldın Şimdi buradaki ölçüleri kalkar göklerde uygularsak, yani ben şu günahı işledim, Rabbim beni affet desem şimdi, annemdeki gibi bir zararı mı var Allah'ın? Morali mi kırıldı? Göklerde bir şey mi aksadı? Bütün insanlar, tamamı şirk koşsa 7 milyar insan şirk koşsa herkes bütün canlıları imha etse Ebu ile rahmet okutacak kadar büyük günahlar işlense bu da yıllarca devam etse bir asır devam etse Allahu Teala'ya zerre miktarı bir zarar oluyor mu ki? Yok. Bütün insanlar secde etse Allah'a ne karı var bundan? Kar zarar insan içindir. Annem sinirlenmişti. Siniri geçene kadar özür dilemedim. Allahu Teala sinirlenir mi? Biz birbirimizi affetmek, birbirimizden özür dilemekle ilgili standartlarımızı işte tazminat ödemek, gönlünü almak vesaire vesaire vesaire göklere de uyguladığımız için umutsuz kalıyoruz. Allah'ı Allah olarak tanımaktan başka hiçbir çare yoktur. Esma-ı Hüsna'sındaki Allah'tır o Allah Celle Celaluhu. Onu öyle tanımadıkça, müdür beye benzetirsin onu. Okuldaki öğretmene benzetirsin. Maazallah. Öğretmen de, Niye durup dururken seni affedeyim ki sen sene başından beri bir yaramazlık yapıyorsun diyecek sana. Demek ki Allah'a yürürken umut kaybetmenin Allah'ın rahmetinin bizi kuşatacağına imanımızın zayıflamasının en temel nedenlerinden biri Allahu Teala'yı, Onun affını, Onun cezasını onun cennetini, cehennemini, onun sevgisini veya gazabını bizim ölçülerimizle anlamaya çalışmaktır. Bu bir çay kaşığıyla, bir çay kaşığıyla Hint Okyanusu'nun kaç litresi olduğunu ölçmek için çay kaşığıyla ama alıp boşaltıp, alıp boşaltıp taşımak kadar akılsızca bir şeydir Allah sadece Allah'tır neyse kemisli şey onun misli olsa o mislinin benzeri bir şey olmaz böyle iman edeceğiz iman böyle olmayınca işte bu bahsettiğimiz sorun karşımıza çıkıyor neyin cevabını vermeye çalıştık ya biz Kur'an'a iman ettiğimiz halde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini bildiğimiz halde, peygamberi öldürmeye gelenlerin, Hamza'yı öldürenlerin tövbe edince Allah'ın onları affettiğini bildiğimiz halde, Firavun bile ecel gelmeden tövbe etseydi Allah onu affedecekti, bunu iman edip bildiğimiz halde, hiç bunlardan bir tereddüdümüz yok. Mesela bir Müslüman diyebilir mi? Denizde boğulma süreci başlamadan, Firavun, peki ya Rabbi ben de iman ettim. Musa nasıl iman edeceğim söyle bakalım deseydi. Allah onu affetmezdi diyebilir miyiz? Haşa diyemeyiz. Niye diyemeyiz? Yahu diyemeyiz çünkü, çünkü Kur'an-ı Kerim boğulurken mi aklına geldi Allah diyor ona. Demek ki boğulmadan önce iman etseydi kabul edecekti Allah. E bunların hepsini biliyoruz da, Firavun'a göre, bir ceviz kabuğu bile dolduramayacak kadar küçük olan ama bizim çabamızda büyük tabi. Bir günahı Allah affetmez. Nasıl düşünebilirim ki ben? İşte bu yürürken başımıza gelen en büyük bela, en büyük hızı etkileyen, çekişi düşüren sıkıntı bu nereden kaynaklanıyor? Cahillikten kaynaklanıyor. Allah'ı bilmeme cahilliğinden. Hafız da olsam bilmiyorsundur. Kuran ayetlerini biliyorsun da sana ruh vermemiş o ayetler oluyor o zaman ve yer yüzü standartlarıyla gök yüzünde ölçüm yapmak yani sen yer yüzünde kullandığın kavramları ölçüleri Allah'ın kullandığını zannediyorsun Allah metreyle mi ölçüyor haşa gramla mı tartıyor melekler böyle şeyler mi kullanıyorlar? Bunları yeniden düşündüğümüz zaman ufkumuz açılacak. Kur'an-ı Kerim'imizde Allah'tan umut ve rahmet bekliyor olmayı öğütleyen en mühim ayetlerden birisi El-A'raf suresinin 164. ayeti. Bu ayet eski kavimlerden Birisini ta Orta Doğu'daki İsrailulları zamanlarına ait bir kavmi anlatıyor. Artık fısku fucurda sınırı aşmışlar, berbatlığın sonuna gelmişler. Buna rağmen, toplumun bütünü böyle, buna rağmen Allah'a imanı olan samimi insanlar gidiyorlar etmeyin, eylemeyin yapmayın böyle ya. Tövbe edin, diyorlar. Başka bir neme lazımcı grup, ya görüyorsunuz, dinlemiyorlar. Ne boşuna anlatıyorsunuz bunlara? Boşuna konuşmayın, gidin ibadetinizi yapın, diyor. allah Teala, bu üç grubun, günah işleyenler ve günahı sınırsızlaştıranlar, onlara nasihat etmeye kalkanlar, yapmayın etmeyin diyenler ve ya boşver bunların laf dinleyecek yok deyip kendi işine bakanlar. Bu üç grubu El-A'raf suresinin 164. ayetinde bize tablo gibi sergiledikten sonra o nasihat edenler, vaz edenler, umudu kesilmeyenler dediler ki: "Kalu ma'ziratan ila rabbikum ve la'allehum yettekun." Dediler ki onlar. Biz bir kere Vazifemizi yapalım canım. Allah görsün ki biz nasihatimizi yaptık. Yine de belki Allah'tan korkarlar diye umut var istediler El-Azaf suresinin 164. ayeti kendimize de ne uygulayacağımıza hocanın talebesine, öğretmenin talebesine, imamın cemaatine, annenin babanın Bağımlılığı var, eve gelmiyor vesaire vesaire vesaire. Suçları olan çocuğuna, başını açıyor, erkek arkadaşlarıyla dolaşıyor kızına. Bu kadar cinayetleri, hataları işlemiş çocuğuna, kardeşine, babasına hangi gözle bakması gerektiğini, o noktada bile işin bitmeyeceğini anlamasını öğütlüyor. El-A'raf suresinin 164. ayet. Müslim'de 2623. Hadisi şerif <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin lisanından bize müthiş bir ölçü veriyor. Allah'tan umut konusunda. Tekrar yalnız altını çiziyorum. Bireysel olmakla toplum olmak aynı şey. Çünkü biz ümmetiz. Ahmet Mehmet olarak yokuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman eden ümmet olarak varız. Bir tanemizin iyi olması çok şey değiştirmiyor. Hepimizin iyi olması lazım. Dolayısıyla hepimizi iyi olana kadar bu anlayışımız devam edecek demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müslüm hadis i Şerifinde buyuruyor ki, Bir insan toplum helak oldu derse, o toplumun en kötüsü odur. Bitti ya, bu toplumda bir şey kalmadı. Sözü, senin o dediğin gibi olduğunu gösteriyor. Neden? Çünkü sen, böyle söyleyerek, Allah'ın o toplumu düzelteceğine dair, bir ihtimali sıfırlamış oluyorsun. Allah'ın rahmetinin kapandığını düşünüyorsun. Bu suçtur. Ve aynı zamanda senin içinde iyilik ve kötülük üreten artı eksi elektrotlarında artı bitmiş. Dolayısıyla sen çocuk yetiştirirsen ki çocuk yetiştirmezsin korkarsın çünkü bu çocuk yetişmez bu toplumda dersin. Çocuk yetiştirirsen Baştan onu kötü kabul ederek yetiştireceksin zaten. Üç, bu seni ehvenişer anlayışına götürecek sürekli. Ne demek ehvenişer anlayışı? Yani iyi mümkün değil artık. Bari kötünün iyisi olsun diyeceksin. Halbuki mümin ibadetinde, hayatında, insani ilişkilerinde, ekonomisinde her zaman en iyiye talip olmalıdır sen bu en iyi olma kalitesini düşürüyorsun, hatta sıfırlıyorsun, kötülerden kötülük seçiyorsun. Buna bir örnek vereceğim. Ümmeti Muhammed yeniden hilafetine kavuşur, Ömer bin Hattab radıyallahu anh gibi bir adam başımıza gelebilir mi? Yok canım, yok canım. İda hilafet devleti, İslam devleti, He, İsa aleyhisselam gelince, o zaman ne yapalım? E komünizmi tercih edemeyeceğimize göre de nispeten bir hayırlar var işte de. Camilerimiz açılır hiç olmasın. Koca koca cami yaparız. O zaman demokrasi. Hah işte budur. İslam'ın bir bütün olarak insanlığı kuşatacağından umudun bittiği gün, İslam'ın yerine onun düşmanlarından birini seve seve oturtursun sen. Bireye döndüğümüz zaman insan bir çocuğu kız isterken övdüğünde içkisi yoktur. İçki yok. Ve eli silah tutmuş bir çocuk değildir diye bir insanı niye övüyor? İçki yok derken yani hep zemzem içer miydi demek istiyor. Demek ki bu aslında beş para etmez onun için tarife kötülükten başlıyor ölümü gösterip sıtmaya razı ediyor karşı taraftakini hırsızlığı yoktur ya müslüman zaten hırsız hırsız gelip kızı ister miymiş E başka adam öldürmedi ee katil hapiste olurdu zaten sen bana sabah namazını söyle sen bana annesinin önünde iki büklüm oluyor mu onu söyle sen bana Kur'an okur mu onu söyle ahlak puanını söyle Parayla karşı karşıya kaldığında ne yapıyor onu söyle. Karşı cinsle baş başa kaldı mı bir yerde ne yaptı onu söyle. Fren sistemini anlat. Öbür türlü asla iyi diye övme. İşte burada anlatmak istediğimiz şey, Müslüman Efendimiz sallallahu aleyhi ve hadisinden yola çıkarak, Umudunu birey içinde, toplum içinde, Allah var olduğu sürece ki var Allah, Celle Celal ezelî ve ebediyo, umutta bitmeyecek demektir. E ben ölüyorum, ya ben ölüyorum. İnsanlık ölmüyor, kıyamet kopmuyor. Ben baki değildim bu dünyada zaten, diyecek. Bireye örnek olması bakımından yine Müslim'den, 2621 nolu hadisi şerifi Cündep razıallahu anh'tan nakledecek diyor ki cündep radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bir adam Allah şu adamı affetmeyecek diye birisini göstermiş yani muhabbet ediyor iki kişi üçüncü kişiyi gösteriyor bir tanesi Allah bu adamı affetmez diyor niye söylüyor bunu e kötülüğünü görüyor, işte bir sebep yani, bir sebep de söylüyor. allah Teala buyurdu ki, kim benim adıma karar verip filancayı affetmeyeceğimi söylüyor? Kimdir o? Bilsin ki o affetmeyeceğimi söylediğini affettim, bu sözünden dolayı da senin amelini boşa çıkar Dünya bu. Kimin nasıl gideceği belli değil. Aklınca onun kötü durumda olduğunu anlatıyordu. Kendisi kötülüğe düştü. Netice olarak diyoruz ki biz La ilahe illallah Muhammedun Resulullahı bütün hayatı oluştursun diye söylüyoruz. Bu büyük Kelimenin oluşturacağı ortamlardan birisi Allah'a umut bağlama ortamıdır. Bu umudu kaybettiğimiz zaman Allah'ı kaybederiz. Dolayısıyla cenneti kaybederiz. Dolayısıyla Allah'a yürüyüşümüz aksar. Yol kat edemeyiz. Bu nedenle o büyük hedef olan Allah'ın rızasını kazanırken yürüyüş esnasında umudumuzu sürekli canlı tutacağız. Umut azaltıcı etkenlerden kesinlikle uzak duracağız. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina ve ala ve